253. ayet İşte peygamberlerin bir kısmını verdiğimiz özelliklerle diğerlerine üstün kıldık. Allah onlardan kimiyle perde arkasından vasıtasız konuştu. Kimini de derecelerle yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya açık mucize ve belgeler verdik ve onu ruhul kuts Cebrail ile destekledik. Eğer Allah dileseydi, onları iradelerine bırakmasaydı, onlardan sonraki ümmetler, kendilerine apaçık mucize ve deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat onlar ihtilafa düştüler. Onlardan kimi iman etti, kimi de küfre saptı. Yine Allah dileseydi, onları iradelerine bırakmasaydı, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediğini mutlaka yapar. Onları iradelerine bırakmayı dilemiştir. 254. Ayet Ey iman edenler! İçinde hiçbir alışverişin, dostluğun ve iltimasın bulunmadığı bir gün, yani kıyamet hesap günü gelmeden evvel, size verdiğimiz rızıktan Allah'ın rızasını kazanmak için harcayın. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. 255. Ayet Allah öyle bir ilahtır ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O hay ve kayyumdur. Daima diri ve yarattıklarını gözetip yönetendir ve her şey varlığını onunla devam ettirir. Kendisini ne bir uyuklama, gaflet, ne de bir uyku tutar. Göklerde ve yerde olanların hepsi ancak O'nundur. O'nun izni olmadıkça O'nun katında kim şefaat edebilir? Kullarının önündeki ve arkasındaki yani geçmiş ve geleceklerini, yaptıklarını ve yapacaklarını, dünya ve ahirete ait şeylerini O bilir. Onlar, onun ilminden ancak dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü kudreti, mülk ve hükümranlığı gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür. Ayetel Kürsi için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'daki en büyük ayettir buyurmuştur. Bunu ihlasla okuyan kimsenin belalardan emin olduğuna ve çok sevap kazandığına dair hadisler vardır. 256. Ayet Dine girmede, iman etmede zorlama yoktur. Doğruluk ile sapıklık, iman ile küfür, hak ile batıl meydana çıkmıştır. Artık kim tağutu yani Allah'tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan men edenleri tanımayıp da Allah'a iman ederse, işte o kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba yapışmıştır. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. İslam, iman konusunda zorlamayı değil, tebliği, daveti ve irşadı esas almış, iman edip etmemeyi, herkesin hür irade ve vicdanına bırakmıştır. Ancak toplumun fesadına sebep olan hallerde yönetim birimlerince bazı yaptırımlar uygulanır. Aile reisleri de aile fertlerine din bilgilerini öğreterek gereğini yaptırmaya çalışır. Arapçada tağut kelimesi sözlük anlamıyla haddi aşan herkes için kullanılır. Kur'an bu kelimeyi Allah'a isyan eden ve onun kullarının hakimi ve maliki olduğunu inkar edip onları kendi kulu olmaya zorlayan kimseler için kullanılır. Allah'a isyan üç derece olabilir. 1- bir, bir kimse Allah'ın kulu olduğunu kabul eder fakat pratikte onun emirlerinin aksini yaparsa buna fasık denilir. 2- Bir kimse Allah'tan ilgisini keser ve başka birisine bağlanırsa o zaman kafir olur. 3- Allah'ın hükümlerini beğenmeyerek onun uygulamaya mani olan onun kullarının kendi emirlerine ve yoluna boyun eğmeye zorlayan kimse tağuttur. Böylece Allah'ın emirlerini engelleyip insanları kendisinin istek ve emirlerine sevk eden tağut, nefis, şeytan, rahip, liderler, kral ve benzerleri herhangi bir şahıs da olabilir ki Yüce Allah bu tağut belasından kaçınmayı emretmiştir. Bu nedenle bir kimse tautu reddetmedikçe gerçekten Allah'a inanmış sayılmaz. Çünkü tağutlar kendilerini ilah yerine koyup Allah'ın dinine alternatif bir din koyarlar ve ona itaat ettirmek isterler. Fakat müminin kalbinde hakla batıl asla uzlaşmaz. 257. Ayet Allah iman edenlerin dostu ve yardımcısıdır. Onları küfür, şirk, materyalizm ve her türlü izmlerin batıl yaşantı ve zihniyetin karanlıklarından, Aydınlığa çıkarır. Kafirlerin dostları da tağut yani Allah'tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan men edenlerdir ki onlar da onları aydınlıktan yani nurlu yoldan çıkarır, karanlıklara sokar. Onlar ateş ehli cehennemliktirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Yüce Allah'ın Resulüne indirdiği Kur'an'la aydınlanma ve aydınlık devri başlamıştır. Kral Tanrıların ve insanların diğer insanları arzuları doğrultusunda hakimiyeti, baskı ve zulmü kalkmış, sömürü, faiz, vurgunculuk ve diğer ahlaksızlıklar bitmiş, kadınlar zevkaracı olmaktan kurtulmuş, iffetli şahsiyet ve yetki sahibi olmuşlardır. Böylece hakça yaşama ve adalet gelmiş, kötü görenler için karanlık gitmiştir. Fakat diğer taraftan şeytanların dostu kafirler, kafirlerin dostu da tavutlar durmakta ve bir üçgen bağlantısı halinde devam etmektedir. Bunların ortak amacı Kur'an'ı hayatın dışına çıkarmaktır. Onunla yakın ilişkiyi kesmek, ona samimiyetle inanmaları, inancıyla yaşayamaz hale getirmektir. 258. Ayet Allah kendisine hükümranlık verdi diye şımarıp azarak, Rabbi hakkında İbrahim ile tartışan Nemrut'u görmedin mi? Hani İbrahim benim Rabbim kudretiyle hem dirilten hem öldürendir deyince o ben de yaşatır ve öldürürüm demişti. Bunu bir idamlığı serbest bırakmak bir suçsuzu da öldürmekle yapmıştı. İbrahim şüphesiz ki Allah güneşi doğudan getiriyor, haydi sen de batıdan getir deyince, o kafir Nemrut şaşırıp kalmıştı. Allah hakkıyla kabul etmeyen, gücü ve yetkiyi yalnız kendinde gören, zalimler toplumunu doğru yola eriştirmez. 259. Ayet Yahut o kimseyi görmedin mi ki, binalarının duvarları, çöken çatılarının üzerine yıkılmış olan bir kasabaya uğradı da, kendi kendisine Allah bunu böyle harap bir yeri ölümünden sonra nasıl diriltecek dedi. Bunun üzerine Allah da onu yüz yıl ölü bıraktıktan sonra diriltti. Ne kadar ölü vaziyette kaldın dedi. O da bir gün veya bir günün birazı kadar kaldım dedi. Allah, hayır, yüz yıl kaldın, İşte yiyeceğine ve içeceğine bak, bozulmamış. Bir de eşeğine bak, onun kemikleri kalmış. Böyle yapmamız seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Şimdi o kemiklere bak, onları nasıl yerli yerine getirip sonra ona et giydiriyoruz, dedi. O, merkep dirilip de eski halini alarak, kendisine apaçık belli olunca şöyle dedi. Artık biliyorum ki Allah şüphesiz her şeye kadirdir. Bu ayette anlatılan kıssadaki şahıs, meşhur kavle göre Hazreti Üzeyir'dir. Üzeyir aleyhisselam, M.Ö. 586 yılında Buhtu'nun Nasr tarafından tahrip edilmesinden yıllar sonra götürüldüğü Babil esaretinden kaçıp tekrar geldiğinde bu yıkılıp ölmüş şehir, Tekrar eskisi gibi nasıl yapılıp dirilecek demişti. 260. Ayet Vaktiyle İbrahim de, Ey Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster demişti. Allah da, ne o, yoksa inanmadın mı dedi. Evet, inandım. Fakat kalbimin iyice mutmain olması için görmek istedim dedi. Allah buyurdu ki, Öyleyse, dört cins kuş yakala. Onları kendine alıştır. Sonra iyice kesip doğra ve her dağın üzerine onlardan bir parça koy. Sonra da onları çağır. Koşa koşa sana gelirler. Bil ki Allah dilediği her şeyde mutlak galiptir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. 261. Ayet Mallarını Allah yolunda sarf edenlerin durumu yedi başak bitiren ve her başağında yüz tane bulunan bir tek tohum tanesinin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah rahmet ve ihsanı bol olan ve her şeyi bilendir. 262. Ayet Allah yolunda mallarını harcayıp da harcadıkları şeyin ardından başa kakıp gönül kırmayanların yani verdiklerini hiç hissettirmeyenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. 263. Ayet Bir tatlı söz ve bir kusuru bağışlama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 Kazandıklarınızın ve sizin için yerden bitirip çıkardığımız ürünlerin iyi ve temizlerinden Allah için sarf edin. Zekat ve sadaka verin. Kendinizin gönül rızası ile değil, ancak gözünüzü kapatıp alabileceğiniz kötü şeyleri vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ve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 diye dua etmesinler buyurmuştur. Hadis-i kutsîde ey Adem oğlu sen infak et Allah yolunda harca ki sana da infak edilsin buyurulmuştur. 269. ayet O Allah hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet nasip etmişse muhakkak ona hayır verilmiştir.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 Zekata aynı zamanda sadaka denmesinin iki sebebi vardır. Birincisi, malın temizlenip artması, ikincisi de imanda sadakat ve kemale delalet etmesidir. Bunun da gizli verilmesi hem takvaya, hem de fakirin şahsiyetini incitmemeye uygun olmasındandır. 272. Ayet Ey Muhammed! Onları, yani müşrikleri, bir de sadaka vererek doğru ve hak yola eriştirmek senin görevin değildir. Senin görevin tebliğdir. Fakat Allah niyet ve amellerine göre dilediğini hidayete erdirir. Allah yolunda hayır olarak harcadığınız her şey kendi iyiliğiniz içindir. Zaten siz müminler ancak Allah'ın rızasını isteyip,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 275. Ayet Riba yani faiz yiyenler kabirlerinden ancak kendisini şeytan çarpmış saralı bir kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu ceza onların alım satım zaten faiz gibidir demelerindendir. Halbuki Allah alışverişi helal faizi haram kılmıştır.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 Helal yolla emek karşılığı olan ücretler, kazançlar, zekat, sadaka, sosyal yardım, bağış ve miras yoluyla elde edilenler de helal kılınmış, Allah'ın rızasına dayalı her türlü infak, harcama, yardım ve yatırımlar teşvik edilmiştir. Böylece İslam, diğer kapitalist,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 Görüldüğü gibi bu ayetlerde her türlü faize kesin yasak getirilmiş, faizde ısrar etmenin ise Allah'a Celle Celaluhu ve Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem karşı savaş açmak olduğu ifade edilmiştir. Allah'a ve Peygamber'e inanan bir kimse için bu dehşet verici bir ifadedir. 280. Ayet Eğer borçlunun eli darda ise genişlik vaktine kadar bekleyip,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 Muayyen bir vadeye kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman onu yazıp senet yapın. Aranızdan doğruluğu ile tanınmış bir katip de onu yazsın. Katibi Adil, Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın. Dost doğru yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da onu ikrar edip yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun. Borcundan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer üzerinde hak olan borçlu akılca noksan, aciz veya ikrar edip yazdıramayacak durumda ise velisi dost doğru yazdırsın. Erkeklerinizden iki de şahit tutun. Eğer iki erkek olmazsa razı olup güveneceğiniz şahitlerden bir erkek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 Bu itibarla kendisine daha müessir ve daha ağır yük getiren mali davalarda ve buna kıyasen had ve kısas gibi ceza davalarında şahitlik yapması, gerekince korku duymasını, unutmasını ve yanılmasını önlemek için konuşarak hem cinsiyle takviye edilmesi güvenirliğinin temini için uygun görülmüştür. Aynı zamanda kadının böylece psikolojik olarak yıpranmaktan korunması da sağlanmıştır. Diğer taraftan Konuyu ilgilendiren zina, had ve kısas gibi ceza davalarının konusu olan olayların içine yeteri kadar nüfuz ve tahammül edemeyeceği için bir şüphe söz konusu olabilir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şüphe durumunda had ve kısas davalarını düşürün buyurmuştur. Çünkü suç sabit olmamıştır. Suç sabit olmadan berayet-i zimmet esastır. Gereğine göre,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 Buhari'nin rivayet ettiğine göre bu ayet 286 ayetle nesedilmiştir. Hadis-i kutsi'de yüce Allah şöyle buyurmuştur: Bir kimse bir iyilik yapmaya niyet eder, onu yapamazsa ona tam bir iyilik, eğer yaparsa 10 iyilikten 700 hatta daha fazlasını yazarım. Bir kötülük işlemeyi düşünür ve yapmazsa bunu onun için yazmam. Eğer yaparsa bir kötülük bir mislini yazarım.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 Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmediği şeyleri de bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen Mevlamısın, küfre sapan, seni tanımayanlara karşı bize yardım et, zafer ihsaneyle. İyilikleri düşünmenin bile bir ecri vardır. Âmener Resulü diye bilinen bu iki ayetin Peygamber Efendimiz'e Miraç gecesinde vasıtasız olarak vah yolunduğu rivayet edilmektedir. Bu iki ayet hadislerde övülmüş, her zaman ve özellikle yatmadan önce okunması tavsiye edilmiştir. Bakara suresinin sonundaki iki ayeti geceleyin okuyan kimseye, o gece için bunlar yeter. Bu iki ayet, ilahi emirler karşısında mutlak itaate yönelen müminlerin inançlarındaki sadakati, müminlerin vasıflarını, konumlarını ve Allah'ın adaletini ifade etmektedir. Ayrıca, müminlere Rablerinin celaline uygun nasıl dua edeceklerini de öğretmektedir. Hz. Ömer radiyallahu anh ve Hz. Ali kerramallahu veçenin her birinin ayrı ayrı, akıllı bir adam görmedim ki, Bakara suresinin sonundaki iki ayeti okumadan uyusun dedikleri nakledilir. Ali İmran suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Elif Lam Mim. İkinci ayet. Allah ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O, hay ve kayyumdur. Daima diri ve yarattıklarını gözetip yönetendir. Her şey onunla varlığını devam ettirir. Hay ve kayyum, daima diri, Zatıyla kaim ve bütün varlıkları gözetip yöneten, demek olup rivayet edilen üç ismi azamdan biridir. Üçüncü ve dördüncü ayetler. Allah, bu kitabı sana, hak ve hakikatin ta kendisi ile dolu ve kendinden evvelkilerin asıllarını tasdik edici olarak indirdi. Bundan önce, insanları doğru yola götürmek için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti ve nihayet Furkan'ı hak ile batılı ayırt eden Kur'an'ı da indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar eden tanımayanlar var ya, onlar için kesinlikle şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak galip ve amansız cezalandırıcı mazlumların intikamını alıcıdır. Tevrat, İbranice bir kelime olup, kanun, şeriat ve öğreti anlamına gelir. Tevrat'a ahdi atik ve ahdi kaim de denir. İncil, müjde, talim ve öğreti anlamına gelir. 5. Ayet Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. 6. Ayet Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren, odur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. 7. ayet. Sana kitabı Kur'an'ı indiren odur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte Kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık, hepsi Rabbimiz katındadır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Müteşabih lugatte birbirine benzeyen demektir. Terim olaraksa, anlamı birden fazla olup, zahir yani dış manasıyla tam anlaşılamayan ve gerçek manası Allah'a havale edilen ya da birçok manaya gelme ihtimali olup, bunlardan birini tercihte zorluk olan kelime ve kelamdır. Bunlar elif lam mim taha gibi hırufu mukatta alarla Allah'ın eli Yüzü, rızası, cennet ve arş gibi ifadeler ve basir ve kadir gibi sıfatlardır. Ancak müteahhirin yani sonraki alimler bid'at ehli mezheplere dur diyebilmek için bunlardan gerekli görülenlere İslam'ın ruhuna ve tevil şartlarına uygun olarak mana vermişlerdir. Biz de bunları tercih ettik. 8. Ayet onlar derler ki, Ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan çevirme. Bize yüce katından bir rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışı en bol olansın. 9. Ayet Ey Rabbimiz, muhakkak ki sen insanları geleceğinden asla şüphe edilmeyen bir günde toplayacak olansın. Hiç şüphesiz, Allah sözünden dönmez. 10. Ayet Şüphesiz ki İslam'a ve peygamberine dil uzatıp küfre sapıp inkar edenlerin güvenip övündükleri malları da evlatları da Allah katında onlara asla bir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemde ateşin yakıtıdırlar. 11. Ayet Bunların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin hali gibidir. Onlar ayetlerimizi yalanladılar. Allah'ın azabı da günahları sebebiyle onları yakaladı. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Kendilerini ve sistemlerini ilahlaştırıp Allah'ın gönderdiğini dışladılar. 12. Ayet Resulüm küfre sapan inkar edenlere de ki, siz yakında mağlup olacaksınız ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir döşektir. 13. Ayet Bedir'de savaş için birbiriyle karşılaşan iki grupta sizin için ibret vardır. Onlardan bir grup Allah yolunda savaşanlar, diğeri de inkarcılar idi ki bu Allah yolunda savaşan Müslümanlar, Bizzat gözleriyle kendilerini onların iki misli görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda hakikat gözü açık olanlar için bir ibret vardır. Bedir gazvesinde Resulullah'ın ordusu 312, buna karşılık müşrikler 950 kişiydi. Silah bakımından da müşrikler kat kat fazlaydı. Ayet-i Kerime'de, Müslümanların kendilerini çok görmesi şeklinde verilen manayla, Enfal Suresi 8 ve 44. ayette iki tarafın birbirini az gördü manasına uygun düşmesi sağlanmıştır. İşte İslam'ın hakim olması için malını ve canını ortaya koyan imanlı topluluğa, Allah Celal'de böylece yardım ve galibiyeti ihsan etti. 14. Ayet Kadınlardan, oğullardan kantarlarca yığılıp biriktirilmiş altın ve gümüşten ve otluğa salınmış özel besili atlardan deve, sığır, koyun, keçi gibi hayvanlardan ve ekinlerden yana nefsin istekleri insanlara süslü, cazip gösterildi. Bunlar imtihan için verilen dünya hayatının geçici birer nimetidir. Varılacak yerin en güzeli ise Allah'ın katındadır. İnsanlar Allah'ın verdiği nimetlerden faydalanmalı. Helalinden servet edinmeli. Fakat onların kulu, kölesi olmamalıdır. 15. Ayet Ey Resulüm! De ki, size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takvaya erenler yani Allah'ın emirlerine, Uygun yaşayıp günahtan sakınanlar için Rableri katında içinde devamlı kalacakları alt tarafından ırmaklar akan cennetler tertemiz eşler ve hepsinin üstünde Allah rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görmektedir. 16 ve 17. Ayetler O takva sahipleri Ey Rabbimiz biz gerçekten iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru deyip sabredenler, imanlarında söz, niyet ve işlerinde doğruluk gösterenler, Allah'a itaat ederek boyun eğenler, infak eden, O'nun rızası için mallarını sarf edenler ve seher vakitlerinde dua edip mağfiret dileyenlerdir. 18. Ayet Allah, kendisinden başka hiçbir ilahın olmadığına şehadet etmiş, bildirmiştir. Melekler ve adaletli ilim sahipleri de bu gerçeğe iman ve ikrar ile şehadet ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. 19. Ayet Şüphe yok ki Allah katında... Hak din İslam'dır. Ancak kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlar kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerine karşı küfre saparsa bilsinler ki Allah hesabı çok çabuk görendir. İslam genel anlamda Allah'ı ve ondan gelenlere iman edip kayıtsız şartsız teslim olmaktır. Müslümanlarsa, Yüce Allah'ın gönderdiğine ve Resulü Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiğine içtenlikle inanıp teslim olandır. Bütün ilahi dinler, tevhid ve Allah'a teslimiyet itibariyle aslında İslam ise de hepsinin asli özelliği değişikliğe uğramıştır ve gerçekliği kalmamıştır. Bundan dolayı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği İslam, bütün dinlerin en mükemmeli ve Allahü Teala'nın gönderdiği en son tevhid dinidir. İslam, yalnız Allah'la kul arasında bir olay olmayıp, sosyal ve hukuki esaslarıyla hem dünya hem de ahiret saadetini temin eden ve kaynağını Kur'an'dan alan ilahi bir dindir. Beşerin koyduğu sistemler dini olmadığı gibi, Hristiyanlıktaki kilise misali yalnız camide ifade edilen bir din de değildir. İslam dini, içine aldığı iman, ibadet, ahlak, muamelat ve ceza hükümleriyle bir bütündür. Bundan dolayı Kur'an hükümlerinden birini reddeden veya beğenmeyen kimse dinden çıkar. Çünkü İslam'ın esasları tamamen Allah tarafından konulmuştur. Gerçekten iman edenler o hükümlerle amel etmekle mükelleftir. Bir kimsenin mümin, fasık, münafık, Kafir ve zalim gibi isimler alması da İslam'ın hükümlerine karşı takındığı inanç, amel ve tavırlara göredir. Böylece İslam, kişilerin kafalarındaki ikonlarla, putlarla beraber kabul edilen bir din olmayıp, hem menfaat ve mevkillere hem de heva ve heveslere uygun gelen yönleriyle alınarak uygulanan bir din de değildir. Bir Müslüman da, Müslüman olarak bunun dışında bir İslam düşünemez. İslam dini yücedir. Ancak onunla yücelmek isteyenler yücelir. Eğer din hayatın işlevinden koparılırsa hayat dinsizleşir. Her türlü gayri meşru olan şeyler meşru hale gelir ve toplumun çürüyüp çökmesinin başlıca sebebi olur. 20. ayet. Ey Muhammed, buna rağmen din işlerinde kimler seninle tartışmaya girişirlerse de ki ben bana uyanlarla birlikte Kendimi Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlerle ümmilere yani kitabı olmayanlara, müşriklere de ki siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer Hakka teslim olup İslam'a girerlerse muhakkak doğru yolu bulmuş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse artık senin üzerine düşen ancak duyurmaktır. Allah, kullarının her halini hakkıyla görendir. 21. Ayet Allah'ın ayetlerini tanımayanlar, haksız yere peygamberleri öldürenler ve adaleti emreden insanların canlarına kıyanlar var ya, sen onlara çok acıklı bir azabı haber ver. 22. Ayet İşte onlar, dünya ve ahirette amelleri boşa giden kimselerdir. Onların azaplarına engel olacak hiçbir yardımcıları yoktur. 23 ve 24. Ayetler Resulüm baksana o kendilerine kitap olarak Tevrat'tan bir pay verilmiş Yahudilerin haline onlar aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına çağırılıyorlar da sonra onlardan bir grup o kitaba sırt çeviriyor. Zaten onlar ilahi hükümlerden yüz çevirenlerdir. Bunun sebebi onların ateş bize sayılı birkaç gün dışında asla dokunmayacak demeleridir. Halbuki din adına uydurdukları bu şeyler dinleri hakkında kendilerini yanıltmıştı. Zina eden iki Yahudi hakkında Peygamber Efendimizin hakemliğine başvuruldu. O da Tevrat'a göre taşlanmalarını emredince kıyameti koparttılar. Tevrat'ta böyle bir emir yok diyerek inkara kalkıştılar. Peygamberimiz Tevrat'ı getirdip o hükmü okutunca dağılıp gittiler. 25. Ayet Onları gelmesinde hiçbir şüphe bulunmayan bir gün olan kıyamette bir araya topladığımız ve hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese dünyada kazandığının karşılığı tas tamam ödendiği zaman, artık Kur'an'dan ilahi buyruklardan yüz çevirenlerin halleri nasıl olacak bir düşünseler? 26. Ayet Resulüm, de ki, Ey mülk ve hakimiyet sahibi Allah'ım! Sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü çekip alırsın, dilediğini yükseltir, Dilediğini de alçaltırsın. Her türlü hayır yalnız senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. 27. Ayet Gece saatlerinden gündüze kadar gündüzleri uzatırsın. Gündüz saatlerinden de geceye kadar geceleri uzatırsın. Ölüden diri çıkarır, diriden de ölü çıkarırsın. Dilediğinde hesapsız rızıklandırırsın. 28. Ayet Müminler, müminleri bırakıp küfre sapanları İslam karşıtlarını veli, hakim, kumandan, hükümdar ve sırdaş edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'tan ona yardım olarak bekleyeceği hiçbir şey yoktur. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korkup da sakınmanız için zoraki dostça davranmanız ve Müslümanların aleyhine olmayacak hususlarda anlaşmalar yapmanız hariçtir. Allah sizi asıl kendisine karşı gelmekten ve isyandan sakındırır, dönüş ancak Allah'adır. 29. Ayet De ki, içinizdeki küfre sapanlara, İslam karşıtlarına karşı hissettiğiniz yakınlığı gizleseniz de, Açıklasanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. 30. Ayet O gün kıyamette herkes dünyada yaptığı her hayrı hazır bulacak. İşlediği her türlü kötülüğü de. Ama insan işlediği kötülük ile kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını onu görmemeyi arzu edecek. Allah sizi azabını hak etmeyesiniz diye kendisine karşı gelmekten sakındırıyor. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir. 31. Ayet Ey Resulüm! De ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Ayet-i Kerime'de Allah'ı tanımak ve bilmekten değil, O'nu sevmekten söz edilmektedir. Çünkü samimi sevgide münafıklık olmayıp yakın ilgi, alaka ve bağlılık vardır. Bundan dolayı bir şeye ne kadar ilgi ve alaka gösteriliyorsa, O'na olan sevgi de o ölçüde demektir. Allah'ı sevmenin ölçüsü de O'nun emirlerini içtenlikle sevmek, yakın ilgiyle onları yerine getirmek, Resulüne, O'nun sünnetine uymak ve O'nun prensiplerini örnek almaktır. İşte buna karşılıkta Yüce Allah bizi seveceğini ve mağfiret edeceğini vaat etmektedir. 32. Ayet Yine de ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse kafir olurlar. Şüphesiz ki Allah kafirleri sevmez. 33 ve 34. Ayetler Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini birbirinin soyundan gelen bir nesil olarak alemler üzerine seçkin kıldı. Soylarından peygamberler getirdi. Allah, her şeyi işitendir, bilendir. Buradaki İmran ailesinden maksadın, tercih edilen görüşe ve bundan sonraki ayetlere bakılırsa, Hazreti Meryem'in anne ve babası olduğu anlaşılır. 35. Ayet Hani İmran'ın karısı Meryem'in annesi Hanne demişti ki, Rabbim, karnımdakini Beyt-i Makdis'e hizmet etmek üzere hür bir kul olarak sana adadım. Benden kabul buyur. Şüphesiz niyazımı hakkıyla işiten, niyetimi tamamıyla bilen ancak sensin, sen. Hz. Meryem'in teyzesinin kocası Zekeriya aleyhisselamdı. Meryem'in Beyt-i Maktis'te bakımını o üstlenmişti. Meryem'e doğu tarafında özel bir oda tahsis etti ki, bu oda Kur'an'da mihrap olarak isimlendirilmiştir. Mihrap harp ve çile odası, çilehane anlamını taşır. 36. Ayet Hanne onu doğurunca Allah onun ne doğurduğunu bildiği halde Şöyle dedi: Rabbim ben onu kız doğurdum. Beyt-i Makdis'e hizmet bakımından erkek kız gibi değildir. Bununla beraber ben ona Meryem adını koydum. İşte ben onu ve neslini taşlanıp kovulan şeytana karşı koruyasın diye sana sığınır, sana ısmarlarım. Meryem Allah'ın kulu demektir. O Toplumda erkek ismi olarak kullanılırdı. 37. Ayet Bunun üzerine Rabbi de onun böyle adanmış olmasını güzel bir şekilde kabul etti. Onu güzel bir nebat gibi yetiştirdi ve eniştesi Zekeriya'yı da ona bakmakla sorumlu kıldı. Zekeriya, mabette Meryem'in bulunduğu mihraba odaya girdiyse onun yanında bir yiyecek buldu. Ey Meryem! Bu sana nereden geliyor? dedi. O da bu Allah katındandır dedi. Şüphe yok ki Allah dilediği kimseye hesapsız rızık verendir. 38. Ayet Orada yiyecekleri görünce Zekeriya Rabbine şöyle dua etti. Ya Rabbi! Bana kendi katından çok temiz bir nesil çocuk bahşet. Muhakkak ki sen duayı hakkıyla işitensin. 39. Ayet Zekeriya, mihrap denen mabet odasında durup namaz kılarken, melekler ona şöyle seslendi. Muhakkak ki Allah seni, kendisinden olan bir kelimeyi İsa'yı tasdik eden, kavmine efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olacak olan Yahya ile müjdeliyor. 3 ve 45. ayetlerde geçtiği üzere Hz. İsa'ya Allah'ın kelimesi denilmesi ekseri müfessirlere göre Allah'ın ol, kün emriyle babasız dünyaya gelmesi dolayısıyladır. Bu konuda farklı görüşler de vardır. Hz. Yahya'nın Hazreti İsa'dan 6 ay büyük olduğu rivayet edilmiştir. Yahya aleyhisselam Hz. İsa'nın göğe yükseltilmesinden önce bir kadın tarafından şehit edilmiştir. 40. Ayet Zekeriya dedi ki, Ya Rabbi, bana ihtiyarlık gelip çattığı ve karın da kısır olduğu halde benim nasıl oğlum olur? Allah buyurdu ki, öyle de olsa Allah dilediğini yapar. O sırada Zekeriya Aleyhisselam 120, hanımı 98 yaşındaydı. 41. Ayet Zekeriya, Ya Rabbi, o halde bana buna ait bir alamet ver, dedi. Allah buyurdu ki, Senin yapacağın alametin üç gün insanlara işaretten başka söz söylememendir. Bununla beraber Rabbini çok an ve akşam sabah onu tesbih et. 42. Ayet Vaktiyle melekler Meryem'e de, Ey Meryem, şüphesiz ki, Allah seni seçti. Seni baştan beri tertemiz kıldı ve seni alemlerin kadınlarından seçkin kıldı. Demişti. 43. Ayet Ey Meryem! Rabbine ibadet için divan dur. Secde et. Onun huzurunda rükû edenlerle beraber rükû et. Demişti. 44. Ayet Ey Muhammed! Bunlar Hanne, Zekeriya, Yahya, Meryem kıssaları sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Meryem'e küçükken onlardan hangisi kefil olup himayesine alacak diye kalemlerini veya kura oklarını atarlarken sen onların yanlarında değildin. Bu hususta çekiştikleri zaman da sen onların yanlarında değildin. 45. Ayet O vakit melekler demişti ki, Ey Meryem! Allah kendisinden gelen bir kelime ile şimdiden sana müjde veriyor ki, adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada ve ahirette itibarlı ve Allah'a yakın olanlardandır. Mesih, Hazreti İsa'nın bir lakabıdır. İbranice bir kelime olup aslı meşihtir mübarek anlamına gelmektedir. 46. Ayet Melekler devam ederek dedi ki, O hem beşikte iken, hem yetişkinliğinde, peygamber olarak insanlara hitap edip konuşacak. Üstelik de O iyilerdendir. 47. Ayet Meryem dedi ki, Ya Rabbi, bana bir beşer ehli değmemiş, İlişmemişken nasıl bir çocuğum olur? Allah şöyle buyurdu: Öyle de olsa Allah dilediğini yaratır. O bir işin olmasını dilediği zaman ancak ol der. O da olu verir. 48 ve 49. ayetler. Melekler İsa hakkındaki sözlerine devam ederek Allah ona İsa'ya Kitabı okuma yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncili öğretecek. O, İsrail oğullarına gönderilen bir resul olarak şöyle diyecektir: Hakikaten ben Rabbinizden size bir ayet, mucize ile geldim ki size çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıp ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen canlanıp bir kuş olu verir. Anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiririm. Hatta Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim, evlerinizde yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. Eğer Allah'a iman edenlerdenseniz, elbette bunda sizin için benim peygamberliğimi gösteren kati bir delil vardır. 50. Ayet Yine ben önümde olan Tevrat'ın aslını tasdik edici olarak ve size haram edilenlerden iç yağı ve deve eti gibi bazısını size tekrar helal kılmak için gönderildim. Size Rabbinizden peygamberliğimi ispat eden bir ayet mucize getirdim. Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin. 51. Ayet Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur. 52. ayet. İsa onların inkarlarındaki ısrarlarını sezince, Allah'ın dini için yardımcılarım kimlerdir? dedi. Havariler, biziz Allah dininin yardımcıları. Biz Allah'a iman ettik. Ve şahit ol ki biz gerçek Müslümanlarız dediler. Ayet-i kerimede geçtiği üzere havari kelimesi arkadaş, dost, sahip, yardımcı demek olup aslı havariyadır ve Arapçaya Habeşeden geçmiştir. İbranicesi de Heverim'dir. Havariler Hazreti İsa'ya ve Allah'tan getirdiği dine yardım etmeyi taahhüt etmiş olan sahabilerdir. Hristiyanlara Nasara denmesi de havarilerin Hazreti İsa'ya nuzret yani yardım biat etmelerindendir. 53. Ayet Ey Rabbimiz! indirdiğin kitaba inandık ve Resulün de peşinden gittik. Artık bizi şehadet edenlerle beraber yaz, dediler. Allah'ın kitabına ve Resulüne inanıp itibar edilmezse, getirilen şehadetin hükmü yoktur. 54. Ayet Yahudiler, Hz. İsa'yı öldürmek için hile düşündüler. Allah da hilelerini kendi aleyhlerine çevirdi. Allah, hile yapanların karşılığını en iyi verendir. Hz. İsa'yı aralarından yukarı kaldırdı ve onu öldürmek isteyeni de Hz. İsa'ya benzetti de onu öldürdüler. 55. Ayet O vakit Allah buyurmuştu ki, Ey İsa! Korkma! Şüphesiz ki seni ben içlerinden alıp kendi katıma yükselteceğim. Seni vefat ettirecek benim. İnkar edenlerden de seni kurtarıp arındıracağım. Ve sana ancak Allah'ın bir peygamberi olarak uyanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O vakit ihtilaf ettiğiniz hususlarda Aranızda ben hükmedeceğim. Ayette geçen teveffî kelimesi vefat ettirme, canını alma ve kabada tutup alma ve teslim alma anlamlarına gelir. 6 ila 60. ve 39 ila 42. ayetlerde geçtiği üzere burada da öldürme anlamına değildir. Çünkü onu öldürünce öldürmek isteyenlerin maksadı hasıl olduğundan içlerinden alıp yükselmeye lüzum kalmayacaktır. Ruhen yükseldi de diyemeyiz. Çünkü ölünce ruhu zaten alçakta kalmayacaktır. Bu aradaki vav da tertip sıra için değil cem, birliktelik içindir. i̇bn Kesir tefsirinde çoğunluk müfessirlerin uyku halindeyken kaldırma dediklerini i̇bn Cerir et-Taberi'nin de alıp kaldırma anlamına verdiğini nakleder. 56. Ayet İnkar edenlere gelince Dünya ve ahirette en şiddetli azap ile cezalandıracağım. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. 57. Ayet İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onlara mükafatlarını tas tamam verecektir. Allah zalimleri sevmez. 58. Ayet Ey Muhammed! İşte bu sana okuduğumuz olay ve hükümler ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dandır. 59. ayet. Muhakkak ki Allah katında İsa'nın babasız dünyaya gelişinin durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ol dedi. O da derhal olu verdi. 60. ayet. Bu gerçek. Rabbinden gelmektedir. Artık şüphecilerden olma. 61. Ayet Artık sana İsa'nın Allah'ın kulu ve Resulü olduğu hakkındaki ilim geldikten sonra seninle kim tartışırsa de ki gelin biz ve siz oğullarımızı ve oğullarınızı kadınlarımızı ve kadınlarınızı kendimizi ve sizin kendinizi çağıralım. Sonra lanetleşelim. Allah'ın lanetini yalancılar üzerine dileyelim. Allahü Teala'nın bu lanetleşme emri üzerine Necran Hristiyanları korkup buna yanaşmamışlar. Böylece Kur'an'ın bu daveti karşısında mağlup olmuşlardır. 62. Ayet İşte İsa hakkında bu anlattıklarımız elbette en doğru haberlerdir. Bilesiniz ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah elbette mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. 63. Ayet Eğer yine Allah'ın birliğine iman etmekten yüz çevirirlerse, elbette Allah o fesatçıları hakkıyla bilen ve karşılığını verendir. 64. Ayet de ki, ey ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlar, bizimle sizin aranızda eşitlik sağlayan ortak bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ın dışında birimiz diğerini Rab edinip müşrik olmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse onlara Şahit olun ki biz gerçek Müslümanlarız, deyin. Bazılarını Rab edinmek, Peygamberimizin buyurduğu gibi, Allah'ın emir ve yasakları varken, bunlara aykırı emirler veren kişinin emirlerini emir, yasaklarını yasak sayarak, hükümlerini kabul etmek ve isteyerek gönülden onlara itaat etmek, onları Rab kabul etmektir. 65. Ayet Ey Ehli Kitap! Niçin İbrahim hakkında o Yahudi veya Hristiyan'dır diye tartışıyorsunuz? Halbuki Tevrat da, İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir. Bu kadarına akıl erdiremiyor musunuz? Esasen İbranice bir kelime olan Tevrat, şeriat ve hak kelamı doğru söz demektir. İncil de Süryanice bir kelime olup göz nuru demektir. İncil, müjde anlamına da gelmektedir. 66. ayet. Haydi siz hakkında az bir bilginiz olan şeyde tartıştınız diyelim. Peki ne için hiçbir bilginiz olmayan hususta tartışıyorsunuz? Halbuki her şeyi Allah bilir, siz bilemezsiniz. 67. ayet. İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan dost doğru bir Müslümandı. Asla müşriklerden değildi. Hazreti İbrahim Yahudi, Hristiyan ve müşrik olmayıp tevhid ehli bir Müslümandı. Bundan dolayı İslam'dan başkası makbul ve İbrahimi din değildir. Yahudi dininin kaynaklarına ve inanışlarına göre Yahve yalnız Yahudilerin yani Oğullarının milli tanrısıdır. Kabala ve Zohar adlı kutsal kitaplarına da bakılırsa, Yahve'nin bir de Sakineh adlı karısı vardır. Onlar, Üzeyr aleyhisselam içinde Allah'ın oğlu dediler. Hristiyanlar da Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu dediler. Baba oğul, Ruhul Kudüs şeklinde Allah'ı üçlediler. Böylece hepsi tek tanrılı yani monoteist, din iken çok tanrılı politeist din haline dönüşerek kafir oldular İslam'da Kur'an'da ise Allah Rabbül Alemin yani bütün alemlerin Rabbidir birdir doğmamış ve doğurmamıştır hiçbir şeye muhtaç değildir eşi ve benzeri dengi ve ortağı yoktur 68. Ayet Şüphesiz ki İbrahim'e İnsanların en yakını, zamanında ona uyanlarla şu peygamber Muhammed ve ona iman edenlerdir. Allah müminlerin dostu ve yardımcısıdır. 69. Ayet Ehli kitaptan bir grup sizi inancınızdan saptırmak ve kendi dinlerine çevirmek istediler. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar da, bunun farkına varamazlar. 70. Ayet Ey ehli kitap! Siz gerçeği, Tevrat ve İncil'de peygamberin vasıflarını gördüğünüz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? 71. Ayet Ey ehli kitap! Niçin hakkı, gerçeği batıl ile örtüp batılı hak diye gösteriyor, Bile bile hakkı gizliyorsunuz. 72. Ayet Ehli kitaptan bir grup diğerlerine şöyle dedi. İman edenlere indirilen Kur'an-ı Kerime, gündüzün başında görünüşte inanın. Günün sonunda bir bahane ile inkar edin. Olur ki şüpheye düşerler de onlar da dönerler. Hayber Yahudilerinden 12 kişilik bilgin bir grup ayet-i kerimede geçtiği gibi müminleri şaşırtmayı planlamışlardı. Cenab-ı Hak da bu ayet-i kerimede onların bu planını açığa çıkardı. 73. Ayet Sizin dininize tabi olanlardan başkasına da sakın inanmayın derler. Resulüm de ki, şüphesiz bilin ki doğru yol Allah'ın yolu İslam'dır. O ileri gelen Yahudiler birbirlerine şöyle derler: Size verilenin benzerinin başka herhangi bir kimseye verilmiş olduğuna yahut onların yani Müslümanların Rabbiniz yanında size karşı delil getirerek üstün geleceklerine de inanmayın. De ki: Lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah lütfu ve ihsanı bol olan her şeyi hakkıyla bilendir. Yahudi ve Hristiyanlar kendi dinlerine girmeyen Müslümanları kendilerinden aşağı görür ve beğenmezler. 74. ayet. Allah rahmetini, peygamberliği, kitap ve mucizeyi dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. 75. ayet. Ehli kitaptan öylesi vardır ki ona bir kıntar yani bin altın emanet etsen onu sana eksiksiz öder. Ondan öyle kimse de vardır ki ona bir dinar altın para emanet etsen devamlı üzerinde dikilip durmadıkça veya davaya kalkışmadıkça onu ödemez. Bunun sebebi de onların ümmilere yani ehli kitaptan olmayanlara karşı ne yapsak mübahtır. Bizim aleyhimize bir yol, bize bir sorumluluk yoktur demelerindendir. Onlar bilip durdukları halde Allah'a karşı yalan söylemektedirler. Enes radiyallahu anh, Hazreti Peygamber'den Kıntar'ın bin dinar olduğunu rivayet etmiştir. i̇bn Abbas radiyallahu anh de böyle olduğunu söylemiştir. Bir dinarsa çeyrek lira kıymetinde eski altın bir paradır. 76. Ayet Hayır, gerçek onların söyledikleri gibi değil. Kim ahdini yerine getirir ve Allah'ın emrine uyup günahlardan sakınırsa, bilsin ki şüphesiz o muttaki olan, yasaklarından kaçınan ve emrine uygun yaşayanları sever. 77. Ayet Doğrusu Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir değer olan dünyalık karşılığında satanlar var ya, işte onlara ahirette hiçbir nasip yoktur. Allah kıyamet günü onlara hitap etmeyecek, onlara merhametle bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için çok acı bir azap vardır. 78. Ayet Onlardan yani ehli kitaptan bir kısmı da değiştirdikleri kelimeleri kitaptan olmadığı halde okurken kitaptan olduğunu sanasınız diye dillerini ve ağızlarını eğip bükerler. Bu Allah katındandır derler. Halbuki o Allah katından değildir. Bile bile Allah namına yalan uydururlar. 79. Ayet Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve nübüvvet verdiği hiçbir kişinin kalkıp da insanlara Allah'ın dışında bana da kul olun demesi yakışmaz. Ancak o kimse öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitabın getirdiği gibi Rabbe bağlı kullar olun diyebilir. Her peygamber yalnız Allah'a kul olmaya çağırmıştır. Fakat Hristiyanlar dinlerini tahrif ettiklerinden peygamberlerini ilahlaştırmışlardır. Veya ihlaslı bilginler olun. Bu ifadelerle yüce Allah yalnız Allah'a ibadet edin. Peygamberleri Allah yerine koymayın ve peygambere ilahlık nispet etmeyin. Buyurmaktadır. Çünkü Hristiyanlar mucize olarak babasız doğuşundan dolayı Hazreti İsa'yı Tanrı kabul etmişlerdi. Allahü Teala da bunları Onun dilinden reddettiğini ayetlerle bildirmiştir. 80. Ayet. O size melekleri ve peygamberleri rabler edinmenizi de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç kafirliği emreder mi? 81. Ayet Allah, peygamberlerden ümmetlerine hitaben, and olsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra size, yanınızda olan kitapları tasdik eden bir Resul geldiğinde, ona mutlaka inanacaksınız ve ona yardım edeceksiniz diye sağlam bir söz alıp, siz de bunu kabul ettiniz ve bu ağır yükümü, ahdimi üzerinize aldınız mı? dediğinde onlar da kabul ettik dediler. Allah öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de bu sözünüze şahit olanlardanım buyurdu. Bu ayette geçen Allahü Teala'nın hikmet verdim sözünden yüksek düşünce ve anlayışı kitabın tefsir ve uygulamasını veya hadisi anlaşılmaktadır. 82. ayet. Artık bundan sonra kim verdiği sözden yüz çevirirse, işte onlar fasıkların, yani Allah'ın emrinden sapanların ta kendileridir. 83. Ayet Onlar Allah'ın son olarak seçtiği İslam dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerdekilerin hepsi ister istemez ona teslim olmuşlardır ve ancak ona döndürülüp götürüleceklerdir. Kur'an, İslam geldikten sonra önceki din, kitap ve İslam dışı ve karşıtı olarak çıkan bütün ideolojilerin hiçbir geçerliliği kalmamıştır. Çünkü İslam'dan önceki dinler, kitaplar birer kavme gelmiştir. Bunlardan elde bulunan Tevrat ve İncil'de hem sonraki asırlarda hatırlarda kalanlardan yazılmış hem de tahrif edilmiştir. Yahudi ve Hristiyanlar Allah'a oğul isnat ederek, Şirke, küfre düşmüşler. Yahudiler, milli ilah, Hristiyanlar da üçlü ilah kabul etmişlerdir. Bunlardan dolayı da İbrahim'i din özelliğini kaybetmişlerdir. Yüce Allah, cihan Şümul olarak, bütün insanlara tevhid esası üzerine son olarak, İslam dinini ve Kur'an'ı göndermiştir ki, aslını aynen korumaktadır. Hristiyanların, Dinlerin kaynağı birdir, hangisi olsa Allah'a götürür şeklindeki diyalog çağrısında dinleri eşitmiş gibi göstererek İslam'ın özelliklerinden ve bilgisinden yoksun, genç nesli Hristiyanlaştırmak veya Hristiyanca düşünmelerini sağlamaya çalışmaları vardır. Din bir tanedir, son din İslam'dır. Ancak İslam'ı tebliğ için Hristiyan, Yahudi hatta ateistle yani her insanla diyalog kurulur. 84. ayet. De ki: Allah'a bize indirilen Kur'an-ı Kerim'e, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rableri tarafından indirilene inandık. Onlardan hiçbirinin arasında peygamber olmaları bakımından ayrım yapmayız. Hepsi de haktır. Biz Yalnız O'na teslim olanlardınız. 85. Ayet Kim artık son din İslam'dan başka ilahi veya beşeri bir din arar, onları önemserse, asla ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana, büyük zarara uğrayanlardan olacaktır. Ayet-i Kerime'deki İslam'dan maksat, en son gönderilen 84. Ayette geçtiği üzere, önceki ilahi dinlerin esaslarını kabul eden, aynı zamanda dünya ve ahiret için gereken esasları bildiren, yani hem ibadetlerin, hem sosyal hayatın gereken prensiplerini gösteren, sosyal ve evrensel ilahi bir din ve ilahi bir hukuk sistemidir. İnsan ürünü değildir. Hristiyanlar dinlerinin icra yerini kilise yaptıkları gibi, İslam yalnız camide icra edilecek merasim dini de değildir. Buna rağmen, Bundan başka bir din aranması Allahü Teala yanında geçersizdir. Ancak Allah'ın dinini beğenmeyenler, kendilerine uygun gelen bir sınıf, grup ve millet, dini icat etmeye veya İslam'ı kendilerine uydurmaya çalışırlar. Müslüman, ancak İslam'a göre Müslüman olur. Bundan dolayı Müslümanlar başka bir din, sistem, ideoloji aramaya yönelmezler. Aksi halde Allah'ın onaylamadığı, reddettiği bir şeyi onaylamış ve onu beğenmiş olurlar. Ancak bütün dinlerin üstünde olan İslami tebliğ için veya dünya işlerine ait meselelerde diğer dinlere mensup insanlar arasında diyalog, yani konuşma, anlaşma ve tebliğ olabilir. 86. Ayet İman edip Resulün hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine kitaplarında apaçık deliller geldikten sonra Küfre sapan bir kavmi, Allah nasıl hidayete eriştirir ve muvaffak kılar? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. 87, 88 ve 89. ayetler İşte böyle kafirliğe sapan kimselerin cezası muhakkak ki Allah'ın meleklerin ve bütün insanların lanetinin onların üzerlerine olmasıdır. O lanet cezasının içinde ebedi kalacaklardır. Onların ne azabı hafifletilir ne de onların yüzlerine bakılır. Ancak bu Allah'ın dini İslam'a ve hükümlerine değer vermemekte küfre sapma suçundan sonra gücü ve iktidarı varken bir daha asla yapmamak üzere Dönüp tövbe eden, hallerini düzeltenler hariçtir. Onlar affedilirler. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 90. Ayet İmanlarından sonra gizli veya açık kafir olan, sonra küfrü daha da artıranlar var ya, son nefeste onların tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. 91. Ayet Şu muhakkak ki inkar eden, küfre sapan ve kafir olarak ölenler var ya, onların dünya dolusu altını olsa ve onu kurtuluş fidyesi olarak verseler bile hiçbirinden asla kabul edilmez. Onlar için çok acı bir azap vardır ve onların hiçbir yardımcıları da yoktur.